Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hızb kelimesinin çoğuludur. Hızb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabirileri kastedilmektedir. Soraya ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet: Ey Peygamber, Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sevad et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İkinci ayet: Sen Rabbinden sana vahyedilene uy.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 İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. 31. ayet. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih sevaplı amel işlerse ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. 32. ayet.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 Günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. 34. Ayet Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah, latif, her şeyin inceliklerini bilendir. Hakkıyla haberdardır. 35. Ayet Şüphesiz ki Müslüman olan Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar,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 Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. 40. ayet. Muhammed adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 41. ayet. Ey iman edenler Allah'ı çok anın, zikredin. 42. ayet.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 Mü'minlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. 48. ayet Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. 49. ayet Ey iman edenler! Mü'min kadınları nikahlayıp da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 56. ayet Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ey iman edenler, siz de onun için tam bir teslimiyetle salat ve selam getirin. 57. ayet Hiç şüphesiz Allah'a ve Rasulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara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 pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse, tutulur ve öldürülürler. 62. ayet Daha önce gelen münafıklar hakkında, Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. 63. ayet İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi,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 66. ayet, o gün onların yüzleri ateşte evrilip çevrilirken, ah keşke biz Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik, diyecekler. 67. ayet, ve diyecekler ki, ey Rabbimiz, doğrusu biz efendilerimize ve büyüklerimize, onların isteklerine, hevalarına ve çağırdıklarına uyduk. Onlar da bizi hak yoldan saptırdı. 68. Ayet Ey Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. 69. Ayet Ey iman edenler Resul'e karşı Tıpkı Musa'yı iftirayla incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu deliklerinden temize çıkardı. O Allah yanında yüzü itibarı olandı. 70 ve 71. Ayet Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun. Emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak ki en büyük bir başarıya, kurtuluşa ermiş olur. 72. Ayet Doğrusu biz,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 Peyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ahzab Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul